Büyükada Sinagogu olarak da bilinen Hesedilli Avram Sinagogu, Büyükada'da bulunan bir sinagogdur. Yaz aylarında İstanbul'dan Büyükada'ya tatile giden Yahudi ailelere hizmet verdiğinden sadece yaz mevsimlerinde açıktır. Büyükada'nın ilk ve tek sinagogu olan Hesedilli Avram, 2. Abdülhamit döneminde adanın Yahudi nüfusunun tapınma gereksinimlerini yerine getirmek için inşa edilmiştir. O güne değin cemaat ileri gelenlerinin evlerinde cuma akşamları ve cumartesi günleri toplanarak dua eden yazlıkçılar bir sinagog yaptırmaya karar verirler. Arsayı Avram Fresko Efendi bağışlar. Bu nedenle Sinagoga Hesedle Avram, Avram'ın iyiliği, adı verilir. Büyük Ada Sinagogu 30 Mart 1904 tarihinde hizmete girer. Açılış töreni 1 Nisan 1904 günü gerçekleşir.